Oh yeah. Este... ve Kainat Bugün 13 Haziran Perşembe Yıl 2013 Ay 6 Gün 164 Hızır 39 1434 Hicri Şaban 4 1429 Rumi Mayıs 31 y Yemek listesi Gün 164 Patates dolması Mücver Salata Ve Meyve Salatası Büyük, Büyük saatli, saatli Marif tık. Takvimi Thank right. you. Merhaba Herkes. Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadio.com ve Açık Gazete programı. Haftanın dördüncü Açık Gazetesi programı başladı. Ama da Can Tombil ve Feryal Kabili'den oluşan ekiple berabersiniz. Günaydın. Günaydın. Kara Güneş'le açılışımızı yaptık. Uyanmak gerek. Bu canlı kayıt 29 Mayıs tarihinde Taksim Gezi Parkı'nda verilen bir ...konserden alınmıştı... ...31 Mayıs'tan... ...bildi... ...devam eden ve bütün... ...Türkiye satına yayılmış olan... ...büyük bir ayaklanma... ...var biliyorsunuz... ...gezi parkını korumak için yapılıyor... ...beş temel talep var ortada... ...buna karşılıkta... ...Türkiye bütün dünyadan da... ...dünyanın dört bir tarafından da... ...destek gören... büyük muazzam bir... ...ayaklanmaya sahne oluyor çözüm aranması durumları devam ediyor. Fakat öncelikle trajik sonuçları da oldu. Onlardan da bahsedeceğiz. Bugün tarihte bugün neler olduğuna bakalım. 1934'te bugün Adolf Hitler'le Mussolini Venedik'te ve Venedik'te pardon, İtalya'da buluşmuşlar. Mussolini daha sonra e, Alman diktatörünü aptal küçük bir maymuna benzetmişti. Bunu kendisine söylememiş ama tabii söyleyecek cesareti pek bulamamış olabilir. 1900 2002'de de Amerika Birleşik Devletleri antibalistik füze antlaşmasından çekilerek kendisini daha daha serbest bırakmış oluyor. Bu o, haberleri de verelim tarihte. Bugün bunlar olduğunu söyleyelim ve şimdi önemli konularımıza bakalım. Aslında en önemli haber belki de Ankara'da Gezi Parkı e, direnişine destek için yapılan eylemlerde... ...başından aldığı e, kurçun yarısıyla ağır yaralanan 26 yaşındaki işçi Mehmet Ethem Sarısül'ün beyin ölümünün gerçekleştiği haberi galiba... Evet. 26 yaşındaydı Mehmet Etem Sarıçuluk. Tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleştiğini Mehmet e, Etem Sarıçuluk'un e, doktorları bildirmişler. Kalp atışlarına devam ettiğin ancak beyin ölümünün gerçekleştiği ailesine bildirilmiş. Otopsi yapılacakmış. Ölümün Adli tıp süreci de başlıyor. Abi evet. Mustafa Sarıçuluk'te yüreği etkastesine maalesef kardeşim kurtulamadı. Çok üzgünüz. Şu anda hala yaşam destek ünitesine bağlı bu da bittiğinde artık adli tıp süreci başlayacak demiş. Daha önce Gezi Park eylemlerinde Hatay'da Abdullah Cömert, İstanbul'da Mehmet Ayvalı Taş, Adana'da da polis memuru Mustafa Sarı ölmüştü. Evet, Gezi Parkı eyleminde bu baş, e, başından ya, yaralanıp hayatını kaybeden beyin ölümü gerçekleşen Ethem Sarısülü'nün başındaki üç cismin kurşun olup olmadığı da ameliyatla işte bu otopsiyle ortaya çıkacakmış. Ee, kendisi de bir e, aktivist. E, kendisi de bir aktivist, insan hakları aktivistiydi aynı zamanda. Dün Murat ile Uluslararası Af Örgütü Türkiye Koordinatörü Murat ile yaptığımız e, konuşmada bunu tekrar aktarabilme fırsatı bulabildik. Bazı görüntüler var soruşturma kapsamında savcılık görüntülerde ateş eden polisin bir görüntü, bir, bir görüntü var ve polis ateş ediyor kalabalığa doğru. Kalabalığın arasında kalan polis. Görüntülerde ateş eden polisin kimliğini tespit etmek için çalışmalarına devam ediyormuş. Savcılık şüpheli polisin kimliği ve görev yaptığı birimin kendisine bildirmesi için emniyete başvurmuş. Bu olayda daha önce e, bilirkişi olarak emniyet görevlilerinden polisten birisi çıkmıştı fakat savcı ve itiraz etmişti. Böyle bir durumu da aktarmıştık. Şimdi soruşturma kapsamında Ethem Sarı Sülü'nün vurulma anını görüntüleyen televizyon kameramanı da ifade verecekmiş. Evet pek çok belirsizlikle devam eden aslında hükümetten, başbakandan olsun İçişleri Bakanı'ndan şeyden İstanbul Valisi'nden yapılan açıklamalarda daha çok buradaki ve bazı medyalar, medyanın bazı organlarında da daha çok eylemcilerin arasındaki şiddet olaylarından bahsediliyor. Ön plana çıkarılıyor ama asıl büyük trajediler giderek artarak, sayıları da artarak devam ediyor. Peki. Bir de bir başka durum daha var. 13 günden beri yaşam mücadelesi vermekte olan Lobna Allami'i var. Bu da Fizistin kökenli bir Genç kadın iki kez beyin ameliyatı oldu ve 31 Mayıs'ta Taksim Gezi Parkı müdahalesi sırasında başına gaz bombası kapsülü isabet etmişti. 13 günden beri yaşama mücadelesi verdiği belirtiliyor. Kız kardeşi Fatin de konuşmuşlar. Radikal'den İsmail Saymaz'ın konuştuğu. O Ottu felsefe bölümünden sonra müzik sektörüne girmiş, Berlin'de çalışıyormuş, vizesini uzatmak için Mayıs'ta Türkiye'ye dönmüş, Gezi Parkı protestoları başlamış, Ürdün kökenliymiş ailesi ee, ve çağrı üzerine, Diskin yaptığı çağrı üzerine Taksim'deki oturma eylemine katılmış, tazikli suyla müdahale ve bu sırada da bir biber gazı kapsülü. Uyandığı zaman halen uyutuluyor. Uyandığı zaman sağlık durumunun nasıl olacağına ilişkin bir öngörü de bulunmuyor. Evet. Bunu Peki soruşturma şöyle... var mı? Soruşturma henüz e, yok, yok gibi duruyor. Iki... Bir şey vardı çok aleni. Yani sırtında bayrak bulunup yolda gezen liseli öğrencilerin ve aynı zamanda üzerinde futbol takımı e, forması bulunan e, yeni aynı şekilde öğrencilerin polis tarafından Durup dururken bir müdahaleye maruz kalmaları vardı İzmir'de sahil kesiminde. Bununla alakalı bir soruşturma vardı ama sadece 3 polisten bahsediliyordu burada. Bir de aynı şekilde İzmir Barosu'ndan yeni yapılan bir açıklama var. Avukat Sema Pektaş kentteki Gezi Parkı protestoları sırasında göstericilere saldırıp kötü muamelede bulunan 50 sopalı kişilerin işkence suçundan yargılanması gerektiğini bildirerek savcılığa suç duyurusunda bulmuş. Altında da bu Radikal Gazetesi'nin haberinin altında da bir görüntü var kamera görüntüleri. Ee, polis Yunus olarak bilinen polis ve normal elbiseli üniformalı bir polis ön planda. Hemen arkasında ellerinde sopalarla iki sivil giyimli insan bir otoparkta dolaşıyorlar. 25. madde ihlal edildi deniyor. İzmir'deki elik sopalı kişilerin şiddeti İzmir'de elik sopalı kişilerin şiddeti yaşandı ve günlerce konuşuldu diyor. Türk Ceza Kanunu'nda tam 25 madde e, it, ihlal edilmiştir. İhlal edildi saptanmıştır deniyor. Ve 35 başvuru varmış. 35 kişinin hukuki yardım amaçlı kendilerine başvurduğunu dile getirmişler. Ee, İzmir barosundan yapılan açıklamada CD'de delil olarak sunulmuş ve 3 polis de açığa alınmış. Sadece 3 polisten bahsediyor. Polis, İzmir'de şeydeyse, çocuklara döven 3 polis. E, bu, Lobna Allami'nin e, ise e, Kardeşi şöyle diyor anayasal hakkını kullanmıştı çevreci bir yaklaşımla eyleme katılmıştı lobna tarafsız biridir sağcı ya da solcu değildir cuma akşamı eyleme katılıp ablam Ankara'ya gelecekti bunu hiç hak etmiyordu hiçbir yetkili bizi aramadı sormadı lobna unutulmasın istiyoruz diyor bunda. Selim böylece. Çok önemli bir mesele. Bir başka önemli mesele de aslında günün en önemli meselesi başbakanın bu işi bitireceğiz diye zor kullanarak bitireceğiz demesiydi. Fakat Gezi Parkı'ndaki büyük kalabalık eylemciler hiç de bu, bu tehditten etkilenmiş gibi görünmüyorlardı evet, dün... önünde Evet anıtın önünde Taksim Meydanı'nda bir piyano vardı. Güzel bir piyano verildi dün. Oradaki e, gelen. Ona geçeceğiz. Ama bu arada büyük bir ya da. büyük bir şey vardı. E, avukatların İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nda Gezi Parkı protestosu yapan avukatların polis tarafından yaka paça gözaltına alınması gömleklerinin adetlerini evet. yırtılarak e, hatta ve büyük bir protesto hareketine e, yol açtı. Pek çok kentte, İstanbul'un dışında, Adana'da, Antep'te, e, Konya'da, Marmaris'te e, büyük adliye sarayları önünde toplanan avukatlar ya da yanında adliyelerin e, büyük bir savunmanın susturulmasını protesto ettiler. İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nda ise muazzam bir gösteriye tanık olundu. Her yer Taksim, her yer direniş sloganları atan avukatlar sonra da adliyenin karşısındaki meydana geçtiler. Sevgili meslektaşlar, baştan siyasi iktidar olmak üzere tüm ilgililere sesleniyor ve uyarıyoruz. Yargı görevi yapan avukatlara ve barolara, halka, Yönelik saldırılara, hukuksuz uygulamalara, şiddete derhal son verin. Aksi takdirde hukuksuzluk ve şiddetin boyutuna göre ve buna uygun yanıt mutlaka verilecektir. hakikaten başka yerlerde ülkelerde daha önceki tarihlerde çok fazla da benzeri görülmemiş büyüklükte ve çeşitli şehirlerde yaygınlaşmış gösterisi vardı protestoları önce İstanbul Adalet Sarayı'nın o Avrupa'nın en büyük adalet binası olduğu belirtilen İstanbul Adalet Sarayı'nın içinde toplanmıştı avukatlar. Bir süre burada slogan attılar. Sonra her yer Taksim, her yer direniş sloganları atarak adliyenin karşısındaki meydana geçiyorlar. Orada da savcı istifa savcı baksana kaç kişiyiz saysana ve avukatlar yerlerde sürüklenemez şeklinde sloganlar atıyorlar. Evet Neden bunu yaptı? Bir hatırlatma gereği var galiba. Ee, geçtiğimiz gün Taksim Gezi Parkı'nda yaşananlara karşı bir dayanışma ve aynı zamanda bir basın açıklaması da yanılmıyorsam basın açıklaması da vardığın işin içinde. E, basın açıklaması yapmak isteyen yapmak için bir araya gelen avukatlar Çağlayan Adliyesi'nde bir araya gelen avukatlar önce güvenlik, özel güvenlik görevlileri tarafından çembere alınıyor. Bu çemberden alınan iki avukat e, bir yere kapatılıyor, alıkonuluyor. Ardından hem özel güvenlik görevlileri hem de polisin ee, birlikteliğiyle beraber bu avukatlar yakapaça gözaltına alınıyorlardı. Yaklaşık 49 avukat yakapaça gözaltına alınıyordu. İşte biraz önce dinlediğiniz seslerde bu 49 avukatın gözaltına alınmasına tepki olarak Doğan aynı zamanda Taksim Gezi Parkında dayanışma için Doğan bir hareketli. Evet yüzlerce avukat evet. İstanbul e, çağlayan Adalet Sarayı'ndaydı ama aynı zamanda Adana'da mesela e, Kurtuluş Yok Tek Başına ya hep beraber ya hiçbirimiz gibi Gezi Parkı'nda da kullanılan direnişçilerin kullandığı sloganları tekrarladıkları görülüyor. Yani Gezi Parkı e, da olaylar ilk e, başladığından bu yana farklı bir Türkiye'de olduğumuz açık ortada bu ıı, kullanılan dil ve eylem tarzı tümüyle e, eski alışık olduğumuzdan farklılıklar gösteriyor. Bu avukatların durumu da böyle. Avukatlara bu şekilde basın toplantısı yapmak isteyen avukatları yaka paça yerlerde sürükleyen zihniyet. Taksim Parkı öncesinde kalan bir zihniyet. Şimdi farklı bir durumdan bahsediyoruz. Her yer Taksim, her yer direniş diye bağıran Yüzlerce avukat var adliye sarayını inletiyorlar hakimlerin ve katiplerin orada bulunduğu yerde. Adana'da da böyle aynı şey ve e, mesela İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı istifa etsin demiş Adana Barosu e, Başkanı Çıtırık. Toplumda aykırı hiçbir sese tahammül edemeyen bir anlayış bugün ülkemizi kaos ve kargaşa ortamına getirmiştir diyor sokakta azgınlaşan faşizm bu kez avukatların görev ve yaşam alanları olan adliyelere uzanmıştır. Dün İstanbul Adliyesi'nde 70 meslektaşımız cübbeleri yırtılarak yaka paça sürüklenerek hukuka aykırı şekilde gözaltına alınmışlardır. Bu olaylardan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı istifa etmelidir demiş. Gerçekten de bir yandan e, Milli İstihbarat Teşkilatı'na büyük yetkiler verilerek bir çeşit polis devleti, muhaberat gibi daha önce Suriye'de e, Esad baba Hul Esad'ların kurduğu casus devleti, polis devleti e, gibi uygulamaların e, hatıra geldi. Evet. Şeyler Kesinleşir. dolaşırken avukatların gözaltına alınıp Yerlerde sürüklenmesi hakikaten olacak iş değil ve Konya'da mesela avukat Umut Olcay Konya adliye binası önünde toplanan avukatlar adına konuşmuş ve orantısız güç kullanarak kullanılarak adalet dağıtıldığına inandığımız bir kurum içinde avukatların yaka paça gözaltına alınması hukuk tarihimize bir kara leke olarak geçecektir demiş. Adliye binasında güvencesi olmayan avukatların var olduğu bir ülkede artık hiç kimsenin güvenliğinden söz edilemez demiş. Oldukça önemli bir olaydan bahsediyoruz. Bu bunun yankıları çok daha olacaktır. İstifa yani genel olarak e, hükümetten başlayarak çeşitli istifa talepleri e, yani hukuk erkinin başında bundan savcılar da mesela iddianameleriyle işte Daname hazırlamak görevleriz. Resmi, yetkiler, resmi olan yetkililer hakkında. Yetkililerin evet. durumu parlak görünmüyor. Resmi memleketi. yetkililerin durumu böyle fakat resmi olmayan yet yet aslında yetkili de değil e kurumlarda da protesto gösterileri vardı. Mesela dün insanlar NTV'de NTV e televizyonun önüne yürümüşler. NTV Taksim Gezi Parkı ile gelişmeleri konuşuldu e geçen akşamki canlı yayında gazeteci Oğuz Haksever'in konuğu olan İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Fatma Gül Berktay'ın sözünü kesmesi ve CNN International'ın CNN Türk'le alakalı sözlerine tepki göstermesi ve CNN, CNN International'la da doğrudan tepki göstermesi üzerine e, insanların interview önüne gidip orada protesto gösterilerini gerçekleştirmişler. Berktay çoğu kanalı doğru söyleyemedikleri için CNN International'dan izledikleri yorumunu yapmıştı televizyonda e, ve Haksever de CNN International çok doğru söyler. Amerikan Savaşı'nın olduğu gibi bir şeklinde cevap veriyordu. Haksever Berktağ'ın Gezi Parkı içine müdahale olduğu yorumunu ise bölerek hayır ateş var orada birileri o ateşi besliyor diyordu. Ve hemen yan tarafında canlı yayında polisin Gezi Parkı'nda merdivenlerden yukarı çıkıp o yeni yapılan mescit gibi yerlerin de bir şekilde yıkıp geri döndüğü sahneyi gösteriyordu. Yani oldukça tezat oldukça ironik bir sahne vardı. İnsanlar bunu bir protesto gösterisi haline evet, bu demişler. protesto Protest bu sırasında at atılan e sloganlardan tweetlerden, pankartlardan birinde de Oğuz Aksever'in H harfinin düştüğü görüldü. Evet. Oğuz Aksever olmuş. Evet. Avrupa parlamentosundan da Erdoğan'a bir istifa talebi var 16. gününde yani 15. gününe girmişti dün Taksim Gezi Parkı direnişi olayları Avrupa Parlamentosu'nun gündeminde görüşüldü ve genel kurumunda Türkiye'deki durum başlıklı özel bir oturumda bugün de Türkiye'deki gelişmeler hakkında karar tasarısı oynayacak fakat bayağı ciddi bir ...şekilde ele alınmakta olduğunu... ...rahatlıkla söyleyebiliriz... ...Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi... ...Ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı... ...Catherine Ashton da konuşmuş... Ee, ...Sosyalist Grup Başkanı... ...Hannes Svava'da da... ...Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a... ...bu Erdoğan değişmez... ...sözlerine sert bir yanıt vermiş... ...bu bir tehdittir demiş... ...Sayın Erdoğan... ...Türkiye'yi Avrupa Birliği değerlerinden... ...uzaklaştırmak istemiyorsa... ...değişmeli demiş... Derin devlet yapılarıyla mücadelesinin takdir edilmesi gerekiyor başbakanın ama gösterilerde hem üniformalı polisler hem de sivil polisleri görüyoruz. Demek derin devlet hala burada ve derin devleti kendi kullanıyor. Bu kadar çok gazeteci hapiste ise bunun demokrasiyle bir ilgisi yoktur. Erdoğan Arap dünyası için rol modeli olmak istiyorsa değişmek zorundadır. Bu haliyle Türkiye'nin Avrupa'da yeri yok demiş çok ağır bir açıklama. Gazete, Şimdi, gazetelere bakabilme bu fırsatı buldunuz mu? Avrupa Peki. Birliği'nde yeri yok. Gazetelerin manşetlerini pek gözden geçirecek durumumuz yok herhalde ama malum şey mesela Asya Gazetesi'nde Tahrik provokatif manşetler var. Evet başbakanın önceden beri söylediği çok önemli bir yakınımın gelini yerlerde sürüklendi şeklinde anlattığı hikayeyle alakalı tam sayfa bir hikaye var yine. Evet kadın saldırının dehşeti yazarımız Elif Çakır'ın yüzüne yansıdı şeklinde veriliyor. Ne oldu belli değil aslında tam olarak anlaşılan an, ben anlayamadım olayın detaylarına Kadınları biraz da bakmak lazım. Kadınlar erkekler vuruyordu filan gibi laflar var. Evet. Bu devam ediyor maalesef. Yeni şafağı göremedim. İşte bu. burada sakladım Yeni Şafa. Ne Twitter diyor? örgütü yazıyor manşetinde Yeni Şafa. Gezi olaylarını alevlendiren Twitter'daki mesaj trafiğinin merkezinde 4 isim yer aldığı tespit edilmiş. 31 Mayıs 1 Haziran'da tam 15, 15 milyon mesajı tetikleyen bu kullanıcıların Tunus, Libya, Mısır, Yemen ve Bahreyn'deki gösterilerde de aktif olarak yer aldıkları öğrenilmiş. Ya Yeni Şafak bu Arap Bağrı'nı desteklemiyor muydu benim bildiğim kadarıyla? Burada Twitter değil de hani halk hareketi olarak görüyordu Yeni Şafak. Evet, evet. Yani ama bir şey evet. daha var onu da göstereyim. Onu da göstereyim sizden aktarayım. Topçu Kışlası e, manşeti atmışlar. Manşetin hemen altında da top oynayan polisler var. Ne düşünüyorsunuz? Topçu kışlası işte. Topçu kışlası değil mi? Tam olarak bu oluyor. Topçu polis kışlası olmuş. Şimdi e, bu e, hiç şakaya gelir tarafı olmadığını söyleyelim ama günün tabii ki en önemli şeyi dün e, evvelki gün olağanüstü bir baskınla e, ortadan e, yani Taksim Meydanı'nı temizledikten sonra polisler e, ve iki haftadır devam eden gösterilerden sonra e, polislerin e, gaz bombalarıyla ve su toplarıyla ve e, tazikli suyla binlerce kişinin üzerine saldırmaları ve onları dağıtmalarından sonra ayrıca Gezi Parkı'na da giden e, e, e, düşen bombalardan bahsetmiştik ama orada e, ve dün e, bütün bunların üzerine son derece önem taşıyan bir açıklamalar geldi birbiri ardından iki açıklama geldi birincisi valideydi validen Gezi Parkı için müdahale bu noktadan sonra kendilerini de sıkıntıya sokarlar bir risk satın alırlar herkes diyor çocuğunu alıp gitsin orada hala bir miktar bekleyenler var Onların da kendi rızalarıyla eleme bitirmelerini bekliyoruz diye. Valinin e, önemli bir tavır değişikliği var. Önce senin de çok beğendiğin, hepimizin çok beğendiği takdirle karşıladı, çiçekli böcekli Gezi Parkı'ndaki o yeni bir ruhu temsil eden değil mi Can? Evet. E, vızıltılı arıların arasında uyanan, sizin aranızda olmak isterdim diyen. Yok yok onlar bitti. Vali birdenbire adeta e, bir taban tabana zıt diyebileceğim bir... Bu Yeni Şafak'ta bahsedilen fel. sahte hesaplardan bir tanesi olabilir mi valinin Twitter hesabı? Yok olur mu canım? Neden? Vali engeller herhalde. Hayır, belki bunun bu kadar konuştuğuna nasıl eminsiniz ki dün orada yankılanan sesi 24 saat içinde orası boşaltılacak şeklinde yankılanan tehditvari sesiyle o ıhlamur ağaçlarının arasında Esen Bahar ile alakalı yazdığı yazılar hiçbiriyle De alakalı değil. Evet açık söyleyeyim başbakan da gözlerinizden öperim dedi diyor. Bu kadar sıkıntıda başbakan size gözlerinizden öperim diye mesaj yolluyorsa ben aranızda olmak istiyorum diye mesaj yolluyorsam ne yapacaksınız? Bu güveni siz satın alacaksınız. Evet. Bir piyasa ekonomisinde güven satışı var. Bugün vali olarak söylediğim şeyleri dikkate alacaklar. Bir kez daha oradaki gençlere şu hassas dönemi rahatlatmak ve yeni ajitasyon fırsatı vermemek açısından o alanı boşaltmalarını istiyorum dedi. Hemen arkasından Erdoğan aslında yeni bir rejimin... Bir, bir numaralı bildirisi, bir sıkı yönetim rejiminin halinin, olağanüstü halin bir numaralı bildirisi şeklinde de okunabilecek olan bir talimat verdi. Bu şöyle diyor, çok öz, evet, yani çok kısa bir şey. Çok bir kez daha dün akşam da onu okumak. Okudunuz ve ben korktum o yazıyı yazı okurken. Aynı sessiyonuyla okumazsanız sevinirim. Çünkü korkuyorum gerçekten. Yumruğa karşı yumruk sallamadık. Bundan sonra güvenlik güçleri daha farklı davranacak bu ton nasıl? Çok güzel. Yurt dışından gelecek akla ihtiyacımız yok. One minute dediğimiz insanlar şimdi bu durumdan seviniyorlar. Esnaf uyanık olsun. Faiz lobisi iş başında. İçişleri Bakan'ıma talimat verdim. 24 saat içinde bu iş bitecek. Bu ton daha iyi mi? Gözlerimi mi uzatmam lazım şimdi? Nasıl? Hani gözlerin Öp, öpülmesi için. Evet. Şimdi şöyle bir durum var, bu son derece aslında e, ciddi bir durum. Evet ciddi yani, bir durum. Yani hükümet kendi başının ağzından bir yandan e, bazı gezi parkını e, düzenleyen, örgütleyenlerden bazılarıyla akademisyenlerle, mimarlarla, o, matematikçilerle görüşürken bir yanda da Dün görüşme devam etmiş. Beş buçuk saat sonunda da Hüseyin Çelik'in açıklamasıyla bir referandum hikayesi çıkmış. Fakat ondan önce yani bir referandum önerisi olduğu anlaşılıyor. Fakat ondan önce bunun üzerinde önemli durmalıyız. Yani gerçekten farklı e, davranacak diyor. Güvenlik güçlerinin farklı davranması ne demek? Bugüne kadar güvenlik güçleri e, başından beri olayın... İstanbul semalarını tamamen gaz bulutlarıyla kaplayacak, zehirli bulutlarla kaplayacak kadar bol gaz kullandı. İşte biraz önce söylediğimiz gibi 3 kişinin öldüğünü biliyoruz. Evet. Bu olaylar sırasında birinin beyin ölümü gerçekleşti, birinin de beyin durumundan haber yok. Yani böyle bir olaylar zinciri yaptı ve bu, bu yurt dışından... Giyilecek akla ihtiyacımız yok diye Devam ediyor ama güvenlik güçlerinin daha Farklı davranması farklı bir, bir tek anlamaya gelir O da daha sert Zaten söylüyor başlamış. yumruğa karşı yumruk sallamadık Bundan sonra farklı davranacağız diye Başlamış mesela örneğin dün polis AKM önünde Atatürk postlarını düzeltmiş boyut, Bir bayrak daha asmış İki Türk bayrağı almış ve çevik kuvvet ekipleri de vatan sana canım feder şeklinde sloganlar yaparak bir eylem düzenlemişler galiba. Bilmiyorum gösteri ve yürüyüş kanlı aykırı mı bu yaptıkları gösteri polisin değil mi? Ama böyle bir yürüyüşten de bahsettikleri mümkün. Oradaki kitlenin önüne onlar da sloganlarıyla gelmişler demek Evet. Görevi yani görevi. Erdoğan dün 24 saat içinde iç işleri bakalım'a talimat verdim 24 saat içinde bu iş bitecek şeklinde bir çok net bir numaralı sıkı yönetim bildirisi gibi bizim gibi eski, uzun süre e, bu topraklarda yaşamış olanların çok sayıda ömürleri içinde görmüş olduğu sıkı yönetim bildirilerinden biri de biri gibi gözüküyordu, çok benziyordu. Fakat bu tehdit e, ve son derece ciddiye aldık akşam arasında özel olarak e, baya yorucu bir günün or sonlarına doğru tekrar yayına girip bu tehdidi insanlara duyurmaya Dinleyicilere duyurmaya çalıştık. Fakat evet. e, tek, e, yani biz e, buradayız, bir yere gitmiyoruz. Başlıklı direnişçilerin yedi perkinde taksim dayanışmasının net şeyi beş talebi vardı. Evet. Ama çok net olarak söyledikleri bir tek şey vardı: Biz buradayız, bir yere gitmiyoruz. Oldukça da söylemiş. net konuşuyorlar dediğiniz gibi. Hatta bu netliğini artık melodik hale de getirmişler. Ee, i̇nsanlar taksim meydanında. Çok başka bir gece geçirmişler dün. Ben evet, de yani şahit olabilmem. Bu, bu, bu, bu Müziklerle, de, marşlarla ya da şarkılarla beraber çok güzel günler geçirilmeye devam ediyor Taksim Gezi Parkı'nda. Başbakanın ve e, İstanbul Valisi'nin tehditkar çok te tehditkar tebliğlerinin ifade şey evet. olmadı, sökmediği anlaşılıyor. Evet, sökmüyor. Olabilir. Yapabilir. Ve yeni bir Türkiye'de Gezi Parkı Türkiye'sinde insanlar büyük bir kalabalık vardı. Ben e, yorgunluktan <gülüyor> düştüğüm için gelemedim. Evet. Temsil edenler vardı açıklardı. Temsil... Hiç merak etmeyin. Zaten birçok programcımızda da ya da tanıdığımızda, dostumuzda da orada karşılaşabilmek mümkündü. Dün Ama... de çok güzeldi. Evet, yani Sonuç olarak daha önceki yumuşatma tonları valinin de Erdoğan'ın da başbakanın da daha önceki yumuşak gibi görünen tonları birden tehditkar bir ifadeye büründü evet. ama bir şey değişmedi çünkü değişmedi. Taksim Parkı'nda yeni bir gün Siz, çok, insan evet, çok insan var. Çok insan var. Sizine gittiniz de konuşuyorsunuz yani dün gidemediniz ondan önceki günlerde oradaydınız. Gitmeyen insanlar Burası hakkında yorum yapıyor. Yok efendim silik kokuyormuş. Yok efendim insanların sağlık durumunu endişeliymiş ve bunları da basın açıklaması yapıp dile getiriyorlar. Gitmediklerini söyledikten sonra böyle yapıyorlar. Hangi yetkili. Onlar aynı zamanda Bunlar ıı, vermeyelim isimlerini. Vermeelim. Başbakanla konuşmuş. Başbakanla konuşmuşlar evet vermeyelim. Gezi Parkı'na gitmeyip oranın pis olduğunu söyleyen ya da Türkiye'nin nazara geldiğini söyleyen bir takım insanlar da Başbakanla konuşmuşlar ve açıklama yapmışlar. Evet. Ama bunların gezi vaktimiz parkı, az. Gezi evet, parkı bu evet, bu vaktimiz bu az demeçler için vaktimiz az ve gezi parkındaki insanların da bunlarla kaybedecek vakti yok. Açık gazde. Evet açık radyo 949 burası ve açık Gazete programı devam ediyor. Devam gezi parkıyla devam ediyoruz. Aslında dünyada da çok önemli bazı şeyler de oluyor ama onlara değinme fırsatı bulamıyoruz. Büyük dinleme, gözaltı, biraderin maceraları da devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Türkiye'de, Türkiye'de de aynı, benzer bir hikaye anlatılıyor aslında. Büyük evet. birader, Amerika'daki alakalı. biraz daha büyük boyutlu sadece. Evet, Yoksa Google. aynı. Orada Google, burada PTT. Aradaki fark bu sadece. Ama çok büyük bir şey var. Snowden diye bir Edward Snowden diye bir emek şey... CIA çalışanı, teknik çalışanı bıraktı ve whistleblower ya da oyun bozan dediğimiz bir şekilde sızdırdı bilgileri bütün Amerikalıların dinlendiğini illegal bir şekilde en büyük şirketlerin aracılığıyla üstelik haber verilmeden kendilerine dinlendiğini gözlendiğini, bütün mesajlarının kontrol altında olduğunu söyledi ve 61 binden fazla hack hack operasyonu yapılıyormuş NSA tarafında dünya çapında binden. 61 bin tamam bu günlük Araya ne bu günlük mü herhalde bilmiyorum onu söylememiş Eğer yıllıksa çok az zaten ve e, yüzlercesi ana karada da Hong Kong'da dolu kendisi Hong Kong'a Geçti çünkü tutuklanıp ömür boyu hapis cezasıyla çarpıtılabilir çünkü casusluk kanunu 1917'den kalma casusluk kanunlarını devreye sokuyor Anayasa silah hmm. Obama kullanıyor ve e, şimdi de şeyi söylemiş Snowden bu oyun bozan Snowden Amerika Birleşik Devletleri Hong Kong'a baskı yapıyor iade etsin diye diyor ortada bir suç yok ama bir suç yok dediniz gibi ama Böyle. ben burada bu. saklanmak için kaçmıyorum demiş burada saklanmak için gelmedim buraya bu dünyaya büyük bir suç işleniyor bunu ortaya koymak için geldim yanlış anlaşılmasın demiş bayağı ilginç ve bütün dünyada da protestocular 29 yaşındaki bu whistle blowerı oyun bozanı Haklarını savunmak için bütün dünyada sokağa dökülmüşler, aktivistler, insanlar özgürlükleri için protesto ediyorlar. Belki Türkiye'de gündemi yoğunluğundan bu haber çıkıp gelseydi Gezi Parkı'nda ona da bir selam gönderilirdi aslında ama hem de paralel bir hikayenin de burada anlatıldığı üzerinden de konuşulduklar. Evet, olursak. Gezi Parkı'ndaki... Türkiye'de göremedik galiba. Ama Gezi Parkı'nda da farklı geçmeler var. Evet, Gezi Parkı'ndaki arkadaşlarımız bunun da... E farkına varıp bunun da gereğini yapacaklardır. Evet, evet. Hepsi birbirle ilişkili. Tamamen birbiriyle, birbiriyle ilişkili ve bağlantılı. bağlantılı. Senin de dediğin gibi. Şimdi bu tehditleri geçelim. Görüşmeler oldu. Beş buçuk saat süren bir görüşme olmuş. Evet, Hüseyin Çelik'ten de kritik bir açıklama varmış. Hüseyin Çelik 11 kişiyle yapılan toplantı hakkında konuşmuş. Bununla da alakalı ufak bir ses var elimizde. İsterseniz... Evet, Onu yani Başbakan Erdoğan ve 11 kişilik Gezi Park heyetinin yaklaşık 5 saat süren görüşmesinden sonra e, Hüseyin Çelik, Genel Başkan Yardımcısı, yani bu, aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Merkez Yürütme Kurulu, MYK toplantısı da vardı, sona eriyor. Ve bu toplantının ardından Hüseyin Çelik açıklamalarda bulunmuş referanduma gidebileceklerini söylüyor. Efendim gelecek seçime kadar bunu yatıralım. Gelecek seçime kadar e, burada bir adım atılmasın. Esas karar yani 2014 yılı Mart ayı sonunda yapılacak olan mahalli seçimlerde bu karar verilsin şeklinde talepleri var. Biz doğrusunu isterseniz bu talebi çok makul görmüyoruz. Çünkü Türkiye'nin, İstanbul'un kaybedecek vakti yok. Kaybedecek vakti yok. Ancak Sayın Başbakan şöyle bir ihtimali gündeme getirebileceğimizi ve bunu ilgili kurumlarımıza götürebileceğimizi ifade etti. Halk şunu istiyor, halk bunu istiyor diyoruz. O zaman bir referandum seçeneğini ilgili kurullarımıza götürebiliriz. Biz Türkiye çapında bir referandumdan söz etmiyorum. Orada kalan, orada nöbet tutan, yatan kalkan veya orada yiyip içen değerli genç kardeşlerime sesleniyorum. Madem ki böyle bir karar alınmıştır, bu mesele dediğim gibi referandum seçeneği de ilgili kurullarımıza götürülecektir. Bir an önce o Gezi Parkı'nın da boşaltılması gerekiyor. Efendim, bu uh, taksim projesi kapsamlı bir projeydi. Sizin referandum seçeneğiniz, seçeneğiniz tam olarak hangi proje için bütün hepsini mi kapsıyor yoksa hani özellikle topçuk pistişmanı ya da gezi mı açıklık kazandırabilir misiniz? Bir de yargının bir de yürütme durdurma kararı vardı. Bu çerçevede onu nasıl ele almalıyız? Arkadaşlar orada zaten bir yayalaştırma çalışması var. Orada zaten kazılmış. Orada trafik yer altına e, alınmak üzere. İşin çok önemli bir kısmı bitirilmiştir. Orayla ilgili bir mahkeme kararı da söz konusu değildir. Taksim meydanından söz ediyorum. Orayla ilgili bir referandum söz konusu olmaz zaten. Sözünü ettiğimiz... Gezi Parkı ve oradaki Topçu Kışlası ile ilgilidir. Bunun dışındakilerle ilgili olarak zaten bir problem, büyük çapta bir problem olduğu kanaatinde değiliz. Türkiye arkadaşlar bir diktatörlük olmadığı için bu eylemler yapılabiliyor. Eğer Türkiye bir diktatörlük olsaydı bu eylemler yapılamazdı. Yapılsa bile Allah göstermesin işin şekli çok farklı olurdu. Sayın Bakanım referandumun gerçekleşmesi halinde e, İstanbul'un tamamı mı bu referanduma dahil olacak ki yoksa mevzuba hiç... Şimdi şöyle aslında, aslında batıdaki uygulama biliyorsunuz hangi ilçedeyse orada olur. Ama İstanbul'un hepsi de dahil edilebilir. Yani İstanbul çapı çünkü Taksim İstanbul için belki sembolik bir yerdir. Bu İstanbul'un tamamında da yapılabilir. Arkadaşlar halka giderken biz hiçbir seçenekten kaçmayız. Birileri dese ki gelin bunu sadece Beyoğlu'nda yapalım. Tamam biz ona da varız. Hayır İstanbul'da yapalım derlerse ona da varız. İstanbul'da bir bütün olarak yapalım derlerse biz ona da varız. Ama böyle bir karar alıp e, alınıp bu kararın hayata geçmesi halinde. E, biz halka soru sorulmasından rahatsız olmayız. Bugüne kadar biz yedi kere halka sorduk. Sandığı önüne götürdük. Yedisinde de halk bize onay verdi. Böyle bir şey olması halinde... Ben halkın takdirini ne yönde tecelli edeceğini tabii ki biz önceden yüzde yüz kestiremeyiz. Ama halkımıza biz güveniyoruz. Halkımızın bu konularda da yine AK Parti'nin tezlerinin yanında olacağına inanıyoruz. Ama başka türlü karar verirse de onu da öpüp başımıza koyacağız. Halk hayır arkadaş. Ben bunu istemiyorum dediği zaman halkın istemediğini biz istemeyiz hiçbir zaman. Evet bu da Hüseyin Çelik AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Ve açıklamalarında makul talebi olanlara yüreğimiz açık diyor. Eylemler de kıyamete kadar sürmez demiş. Halkın istemediği şey de e, biz kabul etmeyiz demiş. Aşağıda Gezi Parkı'ndakiler kim? Evet bu da ilginç bir soru. Ve Gezi Parkı'nda giderek bütün yurt satrına hatta uluslararası alana kadar da yayılan bu başkaldırı hareketinde ne isteyip istemediklerini net olarak açıklayan Pek çok insan var orada, binlerce, on binlerce insan. Ya da gezi parkının park olarak kalması diye başlıyorlar eylemlerine ve sorumlularının bu polis sorumlularının soruşturulmasını vali ve işte diğer insanların sorumlusu olan kimse bunların soruşturulmasını istiyorlar ve gaz bombası evet, gibi şeyler evet. kullanılmasını istiyorlar. Ve diyorlar. isterseniz de şeyde getirebilirsiniz. Madem halkın istediği oluyor, halkın istediğini öteye geçmiyor AKP bana buraya topçu kışlası yapılmasının ne kadar mantıklı olduğunu anlatan bir halk kitlesi getirin. Yani ama parti kitlesinden bahsetmiyorum. Yani bir parti desteklemekten değil de oraya topçu kışlasının neden istediklerine dair sağlam argümanlarla gelebilecek bir kitle ya da bir sözcü olsun. Bu 15 gündür, 15 günü aşkın zamandır böyle bir sesi, sesi de duyabilmiş değiliz. Ee, çok fazla insan konuşuyor, çok fazla sesten çıkıyor. Şimdi Başbakan, bir referandum evet başbakanla görüşen Öğrenciler, akademisyenler, işte on bir kişi vardı. Onların e, henüz bir açıklaması olmadı, yanılmıyorsam. Zaman içinde, yani bugün herhalde e, ki, kişisel, bireysel açıklamalarında bulunacaklardır. E, mümkün olduğu oranda kendileriyle evet. konuşma imkanı da bulmaya çalışırız. Fakat durum rata... şuna gidiyor galiba. Taksim'deki parkı yıkıp kışla mı yapalım? yapmayalım mı? İnsanlar bunun için oy verecekler galiba. Evet. <gülüyor> daha doğrusu Taksim'deki parkı yok edeceğiz. Bunu yerine kışla yapalım. İstiyor musunuz, istemiyor musunuz? Diye. Bir kere, ilginç olacak. yani değil. bir Amerikan bir uluslararası şirketin araştırma kuruluşunun yaptırdığı araştırmada 75'i İstanbul ahalisinin tabi temsiliye olarak yapılan bütün araştırmalarda yapıldığı gibi belli bir örneklem üzerinden yapılıyor. %75'in üzerinde Zaten parkın park olarak kalması ve topçuk kışlası gibi bir şeyin istenmediği açıkça söylenmişti. Bu İstanbul sakinleri arasında yapılan bir araştırmaydı. Yurt çapında da aynı soru sorulduğunda da o da %63'tü yanılmıyorsam. Yani üçte ikisine yakın bir çoğunluğunun Türkiye ahalisinin de istemediği. Topçu kıştası gibi bir şey istemediği ortaya çıkmıştı. Buna Topçu rağmen... Topçu ne olacak? Alışveriş merkezi de olmayacakmış, otel de olmayacakmış, rezidans da olmayacakmış. Sadece kışlarıyla orada ne olacak? Onun tam olarak idrakine varamadım ben. Bu arada Taksim platforma e, ayrıca bizim de programcımız olan Metropolitika programından Korhan Gümüş de bir açıklamada bulunmuş. Korhan Gümüş farklı bir açıdan yaklaşmış o, e, bu referandum konuşmalarına. İhaleye verilmiş projeye referandumda karar verilmesi mimarlık tarihine geçer demiş. Şehircilik ve mimarlık muhakeme eşidir. Bunu referandum gibi bir süreçle çözmek mümkün değildir diyor Korhan Gümüş. Burada bir başka mimarda çıkıp burası Nişantaşı kadar yeşil vadi ya da yaya bağlantısı olsun dese bizim önerimiz buydu o zaman da bu referanduma sunulsun dese ne olur diye soruyor. Bu demokratik bir yöntem değildir demiş referandum tartışması hakkında. Evet, e, fakat e, ana amaç tabii gerek başbakanın, gerek valinin, valinin ikinci turdaki açıklamalarından bahsediyorum. ilk turdaki değil, başbakanın da e, ara turlarda söylediği yumuşak e, tonu geçiyorum. E, ve Hüseyin Çelik de dahil olmak üzere bütün yetkililer bir an önce buranın boşaltılması gerektiği konusunda şey görünüyorlar. Bu iş 24 saatte bitecek dediğine göre aslında bu çok akşam itibariyle kalmadı. çok da vakit kalmadı. Ee, ve Hüseyin Çelik de bütün makul talebi olanlara yüreğimiz açık dedikten sonra da eylemler kıyamete kadar süremez diyor. Yani iyi niyet adımı atıldıktan sonra Gezi Parkı'ndaki gençlerin de böyle bir karar alacaklarını ve orayı boşaltacaklarını düşünüyorum. Onlar boşalttıktan sonra eğer kötü niyetli illegal örgüt mensubu gidip oraları doldurmaya çalışırsa onlar da güvenlik güçleriyle baş başa kalacaklardır gibi bir açıklama yapmış. Fakat şimdi bu arada da şeyleri de hemen belirtmemiz lazım. Mesela gezi eyleminde İstanbul'da da başka yerlerde de önemli şeyler olduğunu söyleyelim. Birisi Kanadalı iki muhabire gözaltı olduğunu. Gezi eylemlerini izleyen iki Kanadalı muhabirin Taksim'de gözaltına alındı. Söyleniyor. Kamu görevlilerinin çalışmasına engel oldukları ve polise mukavemette bulundukları iddia edilmiş. Divan kavşağında bariyerleri kaldıran ve yerlerdeki çöpleri temizleyen belediye çalışanları, kendilerini görüntüleyen iki kişi çekim yapmamaları kim, kim, konusunda pardon, uyarmış. Yerlerdeki çöpleri temizleyen belediye çalışanları şey, no çekim no çekim demişler. Sonra gidip tutuklamışlar mı? Bu, bu uyarılara rağmen no çekim uyarılarına rağmen çekim yapmaya devam etmiş bu kişiler. Belediye çalışanları polise haber vermiş. Ha, haber polis ekipleri Pasaport kontrolü yapmak istemişler. Üzerlerinde pasaport olmadığını söyleyince yabancı uyruklular. Mukavemette bulunduğu iddiaları var. Adları Sasa Petriçic ve Derek Stoffel. Kanada'da yayın yapan bir televizyonda muhabirmişler. Haber amaçlı çekim. Yarın sabah adliyeye sevk edileceklermiş pasaport kanununa muhalefetten. Bir başka da Ankara'da bir e, olay var galiba. Sen de var mı? Ankara Kennedy Caddesi'nde. Evet Ankara'da uzun bir süredir devam ediyordu bu çatışmalar. Dün gene gece yine hareketli saatler yaşamış polisin sert müdahalesinden bahsediliyor. Ankara'da Kennedy Caddesi'ndeydi bu gelişmeler. Ve destek gösterileri. Yani Taksim'deki Gezi Parkı'na, olaylarına, eylemine, derin işine destek mitingi yapılıyor. Bir grup eylemci dün saat 10 sularında Kennedy Caddesi'ne çıkmışlar barikat kurmuşlar. Yaklaşık iki saat boyunca burada kalmışlar e, göstericiler. Ve polisin müdahalesi başlamış ardından da. Birçok akşamdır olduğu gibi orada da yaklaşık 15 günü buldu direniş. Ee, Ankara'da da e, bir kovalamaca yaşanmış polis ve eylemciler arasında. Yani çevik arasından arkasından gelen Akrep'te yoğun bir şekilde caddeye bir belgez atmış. Belki bu meseyleri birazdan zaten Evet. Çevre, ekoloji hareketleri gündeminde konuşma fırsatı bulacağız. Ona girmeden bir dakika içinde iki de haber daha söyleyeyim. Referandum önerisine Başbakan Erdoğan'dan Erdoğan'ın Gezi Parkı heyetiyle görüşmesinin ardından Hüseyin Çelik'in referandum sinyali vermesine taksimde yanışmasından tepki gelmiş ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Başkanı bu Taksim'de yanışması Bileşenlerinden e, Şehir Plancıları Odası İstanbul Başkanı Tayfun Kahraman hali hazırda bu projeye dair alınmış bir yürütmeyi durdurma kararı var mahkemeden. Meselenin bu şekilde mahkemeye kon, e, masaya konulması hukuku görmezden gelmektir. Şehircilik bilimsel bir konudur. Bu kanserli bir hastayı tedavi etmek gibi bir konuda referanduma gitmeye benziyor demiş. Ve Gezi Parkı'nın park olarak kalacağının deklere edilmesi beklenmektedir. Taksim taleb, dayanışmasının talebi bellidir demiş. Zaten birinci talep o. Gezi Parkı park olarak kalmalıdır diyor. Burada önümüzde duruyor. Bir de Taksim dayanışması muhatap biziz demiş ve akşam yaptığı basın açıklamasında görüşmelerde asıl muhatabın kendileri olduğunu bir kez daha söylemişler. Ve e, oluşumdan Hüseyin Tosun'un okuduğu açıklamada bir görüşme olacaksa asıl muhatabın kendileri olduğu belirtilmiş ve önceden açıklanmış olan talepler bir kez daha tekrarlanmış ki başında da Gezi Parkı park olarak kalmalıdır deniyor. Şimdi ekoloji hareketleri gündeminde, gündeminde Cömert Uygar Erdem'le konuşuyoruz avukat kendisi. Ekoloji hareketleri gündemi. Çevre ve ekoloji hareket avukatları tarafından hazırlanıyor. Merhabalar, günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Teşekkür ederiz. Ankara e, ile ilgili biraz bilgi edineceğiz sizden. E, tabii. E, Ankara'da e, İstanbul'da Gezi Parkı'nda e, 31 Mart sonra yani o için, 31 Mayıs'tan sonrasında yani, tüm yurt olduğu gibi Ankara'da da e, Kulu Park'ta e, bir buluşmayla başlayan ve sonrasında her günü kapsayacak şekilde eylemleri içeren bir direniş e, örneği sergileniyor. Başta Kulu Park merkezi olarak başlayan hareket bir anda Kızılay'ı ve Ankara'nın değişik semtlerini de kapsayacak şekilde birden fazla yerde insanların sokağa döküldüğü eylemler yaptığı bir hal almış durumda. Şey durumu da var yani, şimdi İstanbul'daki Taksim'in önemi tam olarak... Nitelendirebilir miyiz bilmiyorum ama Ankara'da da senelerdir emekçiler Kızılay meydanında miting yapamıyorlar. Burada da bu yönde bir yasaklama vardı ve bu süreçte bu yasak da kısmi olarak delinmiş oldu ve insanlar kitleler halinde Kızılay'da eylemler yapabilir hale geldiler. Tabi burada devlet kurumlarının başbakanlık ve konsolosluk gibi meclis gibi kurumların da olmasından kaynaklı olarak... Ve onların da Kızılay bölgesinde, bakanlıklar bölgesinde olmasından kaynaklı olarak e, biraz daha e, polis, devlet şiddeti biraz daha sert oluyor. Çünkü o tarz alanları koruma gibi bir güdü içerisine giriyorlar ve bunlar kaynaklı olarak e, Ankara'da her gün e, ağır diyebileceğimiz şekilde bir şiddete maruz kalıyor insanlar. Evet. Bir ile bu şekilde bir durum var ve... E, Yoğun gözaltılar da yaşandı. 600 civarı yani baronet bir rakamı söylemediğiniz ama bildiğimiz kadarıyla 600 civarında insan gözaltına alındı bu süreçte. Işte ve sonrasında savcılık tarafından serbest bırakıldı şu an. Haklarında şey yürütülüyor ve yakalama tutanaklarında insanlar başbakanlığı ele geçirme gibi bir iddiayı imzalanmaya sorlandılar. Öyle mi? Bu yani, çok de, ilginç. Bunu daha önce eee ne tonla ifade ettiklerinde yani kişilere 2911 sayılı kanun eee mala zarar verme, kamu malına zarar verme gibi e, suçları işledikleri iddiasıyla bir takım sorular soruluyor ama e, karakola götürdüklerinde imzalatmak istedikleri yakalama tutanağında olay özetinde e, İstanbul Gezi Parkı'ndaki başlayan eylemleri desteklemek amacıyla Tüm yurda yayılan ve Ankara'da başbakanlığı da ele geçirmek gibi e, bir amacı da içeren şekilde bir tanımlama yapılıyor. Yani olay bu şekilde tanımlanmaya çalışıyor ve insanlara e, dolaylı yoldan böyle bir şeyi imzalatmaya çalışarak yakalama tutanıyla böyle bir suçu kabul ettirmeye çalışıyorlar. Başbakanlığı ele geçirmeye çalışmak Tabii. suçu öyle ya mi? Zaten şey e, genel önlem yani insanların Kızılay'da biriktikleri ya da Atatürk Bulvarı'nda, e, yolun trafiğe kapandı ve insanların e, kitle halinde orada eylem yaptıkları sırada bile e, ağır bir şekilde zaten başbakanlık ve çevresini koruyacak şekilde bir konuşlanma yaşanıyor ve e, tam kitlelerin biriktiği anında e, bir küskürtme yaşanıyor ve şu an e, şehirde sadece Ankara değil e, Van, Diyarbakır, Erzurum e, gibi değişik şehirlerden gelen yani tomalar var ve e, olağanüstü hal döneminde gördüğümüz o Değişik renkteki ve özel timler tarafından kullanılan akrep denilen araçlar var ve bir yandan helikopterler uçuyor tepemizde çok apartmanlara yakın seviyede. Diğer yandan sokaklarda vesaire çevik kuvvetin yoğun bir şekilde insanlara şiddet kullandığı diğer yandan toma akrep gibi şeylerle insanların kovalandığı yani savaş gibi bir evet. süreçte Ankara'da söz konusu. Uygar Bey vaktimizi açtık ama ufak bir sorun var merak ettiğim bir soru var. Ee, Ankara'da 2 Haziran günü olsa gerek 61 ES459 plakalı sivil bir araç gösteri yapan insanların arasına dalıp bir kişiyi ağır yaralamıştı. Ve çok evet. fazla sayıda insanı da yaralamıştı aynı zamanda hafif de olmak üzere. Hı hı. Ondan sonra bu kişinin delil yetersizliğinden serbest bırakıldığını, aracı kullanan kişinin delil yetersizliğinden serbest bırakıldığını, arabayı da yol kenarında bırakıldığını öğrendik. Bu olay hakkında bir gelişme var mı? Bundan haberiniz yani, var mı acaba diye sorayım. Net olarak bir bilgim yok açıkçası o olayın sonrasında. Yani. yani son dediğiniz gibi delil yetersizliğinden serbest bırakıldığını duydum ben de. Hı hı. E, şey, be, peki ben de şi, son de. olarak şeyi de sormak istedim. E, bu Bütün bu tasvir ettiğiniz gerçekten bir savaşı hatta işte biraz önce Hüseyin... De, şeyinde sesini biz dinleyicilerle paylaştık. Orada diktatörlükte olsa böyle mi olurdu dediği gibi bir diktatörlüklerde görülen bir kuvvetli işte havada uçan akrep şeyde helikopterler, yerde dolaşan akrepler, tomalar vesaire, sular, gazlar, <gülüyor> insanların üzerine sürülen araçlarla ciddi bir şey var. Bununla ilgili bir soruşturma yürütülüyor mu? Polis. Yani Tam olarak e, sorumlu kişilerle ilgili başlatılmış soruşturmalar e, net bir şekilde bizler tarafından bilinebilecek şekilde bir kamuoya e, yansımış durumda değil. E, sadece eten sarı, sülükle ilgili bir soruşturma yürütülüyor. Ve onunla ilgili de zaten hani e, demokratik kitle örgütlerinin yapmış oldukları baskılardan kaynaklı olarak ve kişinin e, hayatı, beyin beyn ölümü gerçekleşti. Evet. evet. Ona ilişkin bir şey var ama onun dışında... E, Sorumlularla ilgili tam olarak yani o görevlerle ilgili şiddet işte kullanan görevlerle ilgili neler yapılıyor? Yani tam olarak kimsenin e, bilgisi olan şey bir durumda değil. Yani şu an zaten bilgimiz olan şey e, gözaltına alınan kişiler baro aracılığıyla bunları öğrenebiliyoruz. Ve bunları ilişkin neler yapabiliyoruz? o Ona ilişkin bir şey aslında yani. Şu an tamamen savunma hakkındayız. Yani insan yani diğer kısma... Geçmiş değiliz. Geçmiş değiliz, evet. Peki çok teşekkür ederiz. Takip etmeye çalışacağız, devam edeceğiz şüphesiz ben ki. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Görüşmek i̇yi günler. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi Açık Gazete Nereye Doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz. Günaydın. Yoğun tabii. Çok sarktı. Evet. Biraz sarktı. Kusura bakma. Çok Yok. Kamrıca, Günaydın Cengiz olacak. Bey. Biz de sarkarız. Günaydın Can. Şimdi... Ee, Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme vardı ama ondan önce zaten e, Başbakan'ın yaptığı bir ultimatom niteliğinde bir açıklama Hı -hı. 24 saatte bitecek bu iş diye bu iş diye bahsetti Hı -hı. ve güvenlik kollu kuvvetlerinde farklı bir tavır benimseyeceğini bugüne kadar olandan diye bayağı tehdit kokan bir ultimatomu vardı o sırada da görüşme devam ediyordu galiba yani bu işte Kürt meselesinde de bu böyle oldu. Kürt çatışmasında da böyle oldu hatırlarsak yani da çok taze değil mi? Hep aynı yani bu ama bu, bu uzlar nasıl bir taktiktir sonuç itibariyle. Bir sıcak bir soğuk yani öyle diyelim. Evet. Ee, ama tabii daha önceki icraatı bildiğimiz için parkta e, yani e, dün akşam herkes çok, çok endişe Çok endişe vericiydi evet. Ben de bir yayından takip etmeye birazcık çalıştım. Fevkalade kaygı vericiydi. İnsanlar yaralanabilir. Tabii. Ama iş bitmedi yani iş işte iş diyor ya. Evet. Yani bu, bu ben, ben hükümetin Gezi parkını temizleme konusunda e, temizleme tırnak içinde tabi yani şeyden arındırma değil mi e, son derece kararlı olduğunu düşünüyorum ve <gülüyor> bu referandum kemiğinin e, e, tamamen bu amaçla kullanılacağını e, bu hafta sonu yapılacak olan e, büyük kitlesel AK Parti mitinglerinin bu amaçla kullanılacağını, ve işte en geç gelecek hafta başında herhalde orayı işte kendi tabirleriyle temizleyeceklerini düşünüyorum. Yani evet, evet. Ve orada yani sil baştan çünkü yani bu referandum çok tartışma kaldıracak bir konu üzerinde çok konuşulacak herhalde. Ee, biz de oradan başlayalım bari çünkü e, şimdi bu kafaları epey bir karıştırdı. Yani e, referandum işte sonuçta e, yani çok da kötü değil falan diyenler var. E, hükümetin bunu kullanacağını düşünüyorum. O yüzden kemik diyorum ve e, ve burada büyük bir aldatmacı olduğunu düşünüyorum ben. Yani sonucu ne olursa olsun referandum meselesi. Öyle e, sanıldığı kadar e, yani demokratik bir çözümün önünü açan e, bir araç değil. Hatta son derece gayri demokratik bir araç plebisit demek. Yani, evet plebisiter e, demokrasi gibi bir kavram. <gülüyor> daha önce verilmiş yani kamu tarafından verilmiş bir kararın e, sorulan soru e, ve ee, çoğunluğa e, güvenerek yani oy çoğunluğuna güvenerek e, teyit ettirilmesi demek bu. Yani 50, 50 artı veya 50 artı 1 Evet yani e, oyla e, dayatılması demek aslında bu oy çoğunluğuna güveniyor. tabi bu durumda AK Parti herhalde yani bir nevi çünkü bu bir AK Parti site haline gelecek. Ee, ...riski yok mu... ...parti açısından... ...yani iktidar partisi açısından... ...var tabii ama... ...yani bu bir tuzak... Ee, ...bu anlamda bir tuzak zaten... ...şimdi bunun üstüne balıklama atlayacak olanlar... ...hodri meydan diyecekler... ...ve e, nasılsa bunlar kaybeder diye... ...yani bir nevi... ...aslında önümüzdeki yerel seçimlerin... E, ...bir provası... E, ...şeklinde... ...cereyan edecek... E, ...bana öyle geliyor... Ama işlerin buraya gelmemesi lazım tabii. Çünkü sorulacak soru basit. Yani o soruyu e, o Gezi Parkı'ndaki gençler sormayacak. O soruyu kim soracak? Hükümet soracak. Gezi Parkı'na kışla yapılsın mı yapılmasın mı? Şimdi böyle bir soru olabilir mi? Yani bir adamı asalım mı yok keselim mi gibi bir soru. E, e, ve buraya gelmesi için çok sakat ve son derece endişe verici. Nedeni de şu, şimdi bu referandum meselesi e, yani görünüşte tabii çok demokratik e, ama e, ama değil. Şimdi e, gelişmiş toplumlarda, gelişmiş demokrasilerde bu e, yani sıradan vatandaşın işte sabah e, işine giden, akşam işinden dönen e, vatandaşın bu son derece girift. E, Toplumsal mekanizmaları, yasaları, yönetmelikleri, o teknolojinin hükümranlığını çözmesi, anlaması falan mümkün değil tabii. Yani bunun adına da demokratik açık deniyor. Yani demokratik e, eksiklik, yani de, demokratik defisit. E, yani Demokrasi açığı, evet. Evet. E, ve e, bütün e, gelişmiş ülkelerde var. Şimdi bunun çaresi e, referandum değil e, Bunun çaresi e, Bir anlamda seçim bile değil Yani diyor ya başbakan 4 sene sonra seçim var Siz bana razı değilseniz gidin seçimde Bu aslında onun dediğinin Yani 4 sene sonra Veya 4 yılda bir yapılan seçimin Şimdi yapılması demek aslında Referandum Şimdi e, halbuki e, Yani bilgi akışı ee, bu şekilde sağlanamaz tam aksine Yani burada insanlar Bu soruya nasıl cevap verecekler Hangi bilgi e, temelinde Cevap verecekler Hiç sıfır Tek bilgileri AK Parti'ye Karşı mısın değil misin Yani karşı olanlar da Ak Parti'ye taraftar olanlar da sadece Ak Parti üzerinden ve Ak Parti'nin icraatları üzerinden bu kararı verecekler. Gezi parkı üzerinden değil. Evet, Cengiz Bey bir şey sorabilir miyim bu noktada? Yani İstanbul genelinde yapılacak olan bir referandumdan Üstelik. bahsediliyor. Üstelik. Mesela avcılar taksim gezi parkı için bir avcılar halkı taksim gezi parkı için ya, mi bir karar verebilir? Ama yani bu bu tip bir referandum ben daha hiç işitmedim yani bir kentle ilgili bir ameliyatın. E, ameliyatla ilgili referandum ben yani İstanbul boyunda bir kentte hiç işitmedim. Şimdi esas e, meseleye gelelim. Şimdi bu bilgi akışı yani e, vatandaşın bilgilendirilmesi ve olaylara vakıf olmasının e, yolu nasıl sağlanır? Yani demokrasilerde bunun bir tane yolu var yani bir, biricik demiyorum ama bir tane önemli yolu var 1970'lerde Amerika'da ortaya çıkan bir araç bu etki analizi yani düzenleyici etki analizi dediğimiz regulatory impact analysis de dediğimiz bu ne demek bu kamuoyu ilgilendiren kamusal veya özel herhangi bir projenin olası sonuçları üzerine kapsamlı raporlar demek. Yani bunun etkisi ne olacak, e, ne olabilir ve onun üzerinden bir karar alma mekanizması demek. Yani bugüne kadar bulunan en makul, en etkin ve en demokratik araç bu. E, e, hükümetin e, şimdi bu Türkiye'de çok az biliniyor. Dediğim gibi 70'te Amerika Birleşik Devletleri'nde e, başladı bu. 80'lerde aşağı yukarı 80'lerin sonuna doğru Avrupa'ya geldi. Ee, ve orada da artık tepe tepe kullanılıyor çünkü çok etkin bir araç hakikaten yani hiçbir karar bunsuz alınmıyor artık ee, ama Türkiye'deki e, bu, bunun tek yansıması ÇED biliyorsunuz çevresel etki analizleri ve ÇEDler konusunda hükümetin nasıl e, tereddüt e, kar olduğunu nasıl bundan ürktüğünü ve nasıl engellemeye çalıştığını da biliyoruz. Hatta tereddüdün ve engellemenin ötesinde tümüyle gece yarısı yapılan tabir caizse parlamenter tabii, tabii, tabii. operasyonlarla tabii, tabii, tabii. bütün en büyük projelerin oh. tamamını dışında bırakıyor tabii, bu tabii, denetim mekanizmasını. Tamamen bu. Yani işin özü bu. Yani e, mesele e, o soruyu sormak ve o soruya bir cevap art yani hayır veya evet önemli değil bir cevap almak değil önemli olan or orayla ilgili konuşabilmek kamusal bir alan yaratabilmek yani dolayısıyla burada muazzam bir tuzak var e, yani bu kaybedilse dahi AK Parti tarafından bir tuzak bu yani kamusal anlamda bir tuzak yani bu demokratik bir işleyişe Tekabül etmiyor maalesef. Bunu daha çok tartışmamız gerekiyor. Yani bunun üstüne böyle balıklama atlamamak lazım. Evet. Ee, Korhan Gümüş de benzer şeyleri içeren bir açıklama yayınlamış. Açık bir beyanda bulunmuş zaten. Tabii. Yani bunun yani, demokratik bir yöntem olamayacağını. Tabii. Yani bu, bu bir bilgilenme aracı falan değil. Bu gene bizim bildiğimiz babadan kalma, klasik... İşte ben seni yendim yani işte referandumda ben seni yendim vardı yani ya no no no falan yazardı bu Güneş Taner diye bir bakan vardı. Evet. Özal'ın falan o yani. Esas <gülüyor> itibariyle şey. yarışı yani amyane tabiriyle. Evet aynen ha. ve bu, bu konuya ufak bir parantez açayım. Ee, müsaadenle. Şey de söylemek lazım. Yeni Gezi parkı e, direnişi sonrası Türkiye'siyle Tabii. eski kavramların tam anlamıyla çek ...geliştiği bir durumda... Aynen o, aynen o, tabii tabii... ...yani o Gezi Parkı'ndaki hayatiyetle, cevvaliyetle, arayışlarla hiç örtüşmeyen bir, bir tavır bu... ...ama e, tabii taktik ve e, stratejik olarak hükümet bunu, yani başbakan ve çevresi hükümet bile dememek lazım artık... ...hakikaten Türkiye'yi üç kişi idare ediyor yani işte oradakiler yani o 11 kişilik yurttaş heyetinin karşındaki karşında o karşısında oturanlar ya idare ediyor artık Türkiye'yi yani hakikaten onlar başbakanın en has adamları yani ve e, eh e, yani bunların böyle bir e, şey yok yani böyle, böyle, o parktaki e, enerjiyi anlayacak, tahlil edecek, özümseyecek ve ondan bir şey çıkartacak bir kabiliyetleri olduğunu sanmıyorum. Yani dolayısıyla işimiz hakikaten son derece zor. Yani burada dediğin gibi yani bir eski Türkiye ile yeni Türkiye. Yani yeni Türkiye geçen gün de yazdım. Yani yeni Türkiye Ak Partinin oluşumunda çok büyük payı olan bir Türkiye. Ama Ak Parti artık o Yeni Türkiye'nin berisine düşmüş durumda. Yani bir bilakis Ak Parti artık bir anlamda eski Türkiye'yi temsil ediyor. Kemalist yani. Ee, Kemalizm de kötü bir şey değil o anlamda. <gülüyor> yani değil mi kendileri açısından söylüyorum? <gülüyor> evet. Ee, Şimdi yani çok çok zor bir döneme giriyoruz çünkü bu bir tekrar ediyorum bu bir tuzak yani bu en azından orta ve uzun vade için bir tuzak sonucu ne olursa olsun. Evet peki bir de başbakanın bu bence son derece çarpıcı açıklaması çok tebliğ namen iteliğindeki açıklamasında bir de yurt dışından gelecek akla ihtiyacımız yok. One minute dediğimiz insanlar şimdi bu duruma bu durumdan seviniyorlar demiş. Ne o kimmiş seviniyor sevinen? Faiz lobisi İsrail belki ya şimdi öyle bir yani dünya yani bütün dünya hakikaten neredeyse bütün dünya yani artık düşman bütün dünya ve bütün Türkiye kendi seçmeninin dışında onlar da ne kadar %50 artık o da tabii tartışma götürür onun dışında herkes düşman artık tabii yani bir, bir topyekun kainat senin deyiminle evet <gülüyor> Başbakanın e, hasmı e, olarak e, çalışmalarını sürdürüyor. Gezi Parkı'na direnişçine gelen e, uluslararası boyuttaki destekle düşününce çok haksız sayılmaz e, bu başbakan. Yani orada bir çok ciddi bir PIPR sorunları var. E, ama öyle yani. iki tane de Kanadalı gazeteci gözaltına alındı evet. biliyorsun. Evet. Herhalde serbest bırakırlar daha fazla şey yapmazlar ama Sebebi de temizlik işçilerinin görüntüsünü çekme istemeleri. <gülüyor> Sadece bu yani. Şey? Polisim o Şimdi yalnız e, bu m, bir dolu iş oldu. Yani yurt dışından bakışın ne olduğunu aşağı yukarı biliyoruz. Yani yüzde 98 ve belki daha bile fazla. E, yani bu hiçbir şekilde kimse. Yurt dışında kurumsal olsun, ülkeler bazında olsun kimse bu olup bitenleri Aa, anlaşılabilir demedi. Dolayısıyla burada bir çok ciddi bir PIPR sorunu var artık AK Parti'nin, hükümetin ve de tabii Başbakan'ın. E, bu e, istersen e, yani ülkeleri tek tek gözden geçirmektense tabi bu arada Amerikalıların şu sırada bütün tırnaklarını yediklerini düşünüyorum e, yani diğer ülkelerden bahsetmeye çok vaktimiz olmaz ama e, bu Mayıs ayındaki ziyaret e, esnasında başbakan'a e, Başbakan'ı karşılamak için bu A-Protokol denilen yani en üst seviyedeki protokol uygulanmıştı biliyorsun. Daha önceki ziyaretinde bu protokol uygulanmamıştı. Onun işte diplomatik dilde bir dolu şeyi vardır, kıstası vardır. İşte 56 e, eyalet ve toprak parçasını temsil eden o bayraklı... E, şeyde o yürüyüş yolu işte Obama tarafından karşılanmak, o Blair House'da kalması yani tam White House'un karşısındaki devlet konuk evinde yatması, hem öğlen hem akşam yemeği yemesi falan bir bunun gibi kıstasları var ve ondan sonra bu kanaatimce başbakan ve çevresi tarafından aynı 2010 referandumu sonucu veya 2011 seçimi sonucu gibi algılandı. Yani bir nevi açık çek gibi algılandı ve e, ondan sonra ben ne yaparsam yapayım Amerika sonuna kadar arkamda gibi bir ruh halinin e, geliştirmesinde çok işlevsel olduğunu düşünüyorum. Amerikalılarla bu, e, Avrupalılar arasında bu çerçevede epey bir kavga olduğunu da biliyorum yani e, bu Avrupalıların e, e, e, epey bir rahatsız olduklarını biliyorum bu şeyden Şimdi dönüp onlara bakalım istersen. Evet. Hmm. Avrupa Parlamentosu'ndan da Şimdi dün evet toplantı e... vardı değil mi? Hı hı. E, bugün oylama var. Yani üç gün, gün sürdü gün aslında. E, şöyle üç gün sürdü. Çünkü salı günü üç gün sürecek daha doğrusu. Salı günü bir heyet gitti Türkiye'den biliyorsun. Bu antikapitalist Müslümanlar, Yeşiller ve e, açık radyodan diyelim ve <gülüyor> Korhan Gümüş ee, bir e, bir sunum yaptılar orada olup bitenlerle alakalı bunun çok faydalı olduğunu düşünüyorum ben çünkü ilk defa Türkiye'deki ekolojik kavga e, Avrupa'ya taşındı ilk defa oluyor bu ve e, daha önce e, Avrupalı Yeşiller e, muazzam bir aymazlık içerisinde Türkiye'ye hele siz önce bir kalkının ondan sonra çevresel konulara yani çevresel kaygılarınızı e, bizle paylaşırsınız derlerdi. Çok kabaca söylüyorum ama maalesef tavır buydu. Şimdi e, bu, bu, bu kazın ayağının öyle olmadığı e, hızla ortaya çıktı. Ve yani Türkiye'deki hakikaten bugün başat mücadelenin e, ekolojik mücadele e, olduğu açıktır. Yani bu... E, yani Antikapitalist Müslümanların da bu işin içinde Ve aynı söylemlerle Olması bence bunun teyididir Dolayısıyla Bu toplantı Avrupa Parlamentosu'nda Brüksel'de oldu bu toplantı Ağzına kadar da doluymuş Korhan'dan da ayrıntılarıyla dinleriz Korhan Gümüş'ten ama Biliyorum ki Yeşiller, Parti, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin Eş başkanı Sevil e, mesela e, bütün diğer bu çılgın projeleri de bu çerçevede dile getirme fırsatına fırsatını elde etti yani işte bu kanal İstanbul üçüncü e, köprü üçüncü Havaalanı 3. falan yani evet. bütün bunlar tek tek hesler termo e, elektrik e, santraller kö e, evet, kömür kömürlü. kömürlü. E, bütün bunlar orada e, insanlara anlatıldı ve bu çok hayırlı bir gelişme bir kere. Ardından dün e, genel kurul vardı Strasbourg'da, bugün de devam ediyor. Şimdi e, e, bir taslak var, aşağı yukarı bütün grupların desteklediği, o oylanacak bugün. E, çok sert bir metin açıkçası. Yani hem Türkiye'ye kucak açan ama öte yandan da e, yani Avrupa'nın belki son 4-5 yıldır e, yani Türkiye'ye bu kadar teveccüh, gösterdiğini görmemiştik tabii hükümet bunu son derece menfi olarak algılayacaktır ama zararı yok çünkü Avrupa kapıları, kapıları kapatmıyor ama yani çok güncel bütün olup bitenleri gayet veciz bir şekilde bu karar taslağına yansıtmış durumda Avrupa Parlamentosu tabii bu karar taslağının yani bir kıymeti harbiyesi yok bir bağlayıcılığı anlamında söylüyorum ama olsun yine de bütün bunların e, dile getirilmesi çok önemli. Mesela e, Tayip Erdoğan'ın özür dilememiş olması, bütün bu olup bittenlerden, bunun buna mukabil <gül> Abdullah Gül ve Bülent Arınç'ın e, çıkışlarını takdir ediyor. Özel hayat vurgusu var. Anayasa yazımı konusundaki tıkanıklıktan bahsediyor. Bu demin konuştuğumuz çed muafiyetin altını çiziyor ki çok yeni yani. Daha önce bunlar hiç girmezdi Avrupa Parlamentosu raporlarına veya Avrupa Komisyonu raporlarına basının içine düştüğü berbat durumu altını çiziyor otosansürden bahsediyor ve genel anlamda Türkiye'deki denge ve denetleme mekanizmalarının içinde bulunduğu acıklı durumu anlatıyor. Yani kısaca tabi rapor muhtemelen kabul edilecektir. Bu arada... Bütün Avrupalı kurumlardan, konsey hariç ama o da yolda geleceğim ondan bahsedeceğim. Ee, Avrupa Parlamentosu'nun şimdiki başkanı, sosyalist Martin Schulz'un bir demeci var. Bu protestolar demokrasiye tehdit değil, bileki sivil toplumun hayatiyetinin sembolü diyor. Katherine Ashton ki yani dış politika yüksek temsilcisi biliyorsun. Evet. Bu o o da çevresel kaygılardan bahsediyor falan. Hiç hiç yani adeti o değildir. Bu hafta sonu yapılacak olan yani 15-16 Ak Parti'nin gövde gösterilerine dikkat çekiyor ve bunların ne kadar tehlikeli olduğunu söylüyor. Ondan sonra katılımcı demokrasiden bahsediyor. Ve bütün bu adını ettiğim daha önce insanların hepsi, yani yetkililerin hepsi katılımcı demokrasiden bahsediyorlar. Yani Tayyip Erdoğan'ın bu sandık demokrasisi e, sınırlamasına atfen e, katılımcı demokrasiden söz ediyorlar. Bu da çok önemli. Füyle de konuştu tabii dün. Yani e, e, genişlemeden sorumlu komiser komisyon e, üyesi. Biliyorsun geçen hafta buradaydı. Ee, i̇şte ve e, evet. birebir tabii başbakanın da bulunduğu bir toplantıya katıldı. Çok sönük geçti toplantı ama o toplantı oldu. Ondan sonra da başbakanla baş başa konuştu ve orada verdiği mesajı zaten parlamentoda da vermiş. Yani 40 yılın başında ve bir olumlu bir momentum olumlu yakaladık, olumlu bir hava esiyor. Bunu e, heba etmeyelim. Diyor. Yani burada bir, e, e, bir şa koşulluluk şartlılık conditionality e, ilkesinden e, üstü kapalı söz ediyor yani çünkü bir fasıl açılmak üzere bölgesel politika faslı biliyorsun yani regional policy Türkiye'nin içinde bulunduğu barış süreci e, açısından çok önemli bir fasıl bu. Yani adı üstünde bölgesel politika bölgesel, bölgesel evet, lafı bile. soracaktım. Evet. bölgesel bile, lafı bile Türkiye'de tabu bir laf. Ee, bölgenin içinde böl var, hep söylerim biliyorsun. Hı -hı. Ee, dolayısıyla bunu bunu kaçırmayalım diyor. Ee, ama tabi e, bir de bir tuhaf bir e, <gülüyor> vurgusu var. Gezi'ye gittim diyor. İşte Başbakan sanıldığı gibi bana saygısız davranmadı diyor. Demek ki böyle bir dedikodu var artık ortalıkta. Yapılan da şu tabii. Bu geçen haftaki toplantıda bunu konuşma fırsatımız olmadı. Geçen haftaki toplantıda Fü'yle konuşurken Başbakan onu dinliyor. Yani Fü'yle Başbakan'dan sonra konuştu. Ve Gezi Parkı'ndan bahsetmeye başladığı andan itibaren kulaklıklarını çıkarmış Başbakan. E, e, dolayısıyla yani bu e, tabi bu bir mesaj yani yapar ama e, yani bu e, adetten de değildir tabi yani sonuna kadar dinlersin ama öyle olmamış dolayısıyla bu e, işte saygı meselesinin ardında bu e, anekdot var bu, bu gelişme var Füren'in söylediği önemli bir nokta var bunu e, bunun altını çizelim. 23 ve 24. fasılların artık açılmasının elzem olduğunu söylüyor. Nedir onlar 23 ve 24? Bir tanesi yargı. Yargıyla alakalı fasıl. Diğeri de adalet, özgürlük ve güvenlik faslı. Şimdi bu iki faslın açılmamasının arkasında yine Kıbrıs'ın Kıbrıs, yani Kıbrıs Cumhuriyeti'nin aldığı Tek taraflı karar var 2009 aralığında. Bu e, artık bir sorun haline geldi. Çünkü Avrupa Birliği müzakereye yeni başladığı ülkelerle e, ilk önce bu iki faslı açıyor. Çünkü bu, bu fasıllar yani demokratik e, e, temeller açısından çok önemli fasıllar. Ve Fü'yle ve açtığında bunu dile getirmiş... Bunu tekrar gündeme getirmiş bulunuyor. Bu da önemli. Bu konuda bir takım gelişmeler olabilir. Bitmedi. Yani tevcih dedim hakikaten öyle böyle değil. Yani bütün Avrupa şu sırada yani Türkiye konuşuyor açıkçası hem kurumsal anlamda hem bireysel ülkeler anlamında burada. <gülüyor> bir beyanda var. Svoboda'nın annesi Svoboda'nın yani Avrupa Parlamentosundaki sosyalist grup başkanının bir demeci var. Biliyorsun Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Yani bir Cumhuriyet Halk Partisi taraftarı olduğu söylenemez bu hatırlatmayı da yapayım. Ciddi bir çatışma da olmuştu. Olmuştu öyle. tabii Aynen. yani çünkü bu Esad'la Erdoğan benzetmesini yaparken bunun yani sosyalist grup logosunun önünde yapılamayacağını, isterse istediğini istediği yerde söyleyemeyeceğini hatırlatmıştı. Yani bunu düşünebilir, başka yerde de söyleyebilir ama bizim önümüzde bunu söyleyemez demişti. Aynı swoboda bu sefer Tayyip Erdoğan'la ilgili... Ee, bir e, önemli bir şey söylüyor başbakan biliyorsun Salı günü grup konuşmasında e, ben değişmem dedi e, onun sohbada da diyor ki de, değişmeyeceğim diyen bir Tayip Erdoğan'la Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde yeri yoktur diyor bu bir tehdittir demiş ayrıca evet bu bir, böyle bir Kürt barışı, barışı da olmaz diyor haklı olarak tabi hepimizin söylediğini tekrar ediyor. yani. Ee, kabaca tabi şey bu ama Avrupa ve Amerika'dan gelen mesajların altında şu var yani biz bugün Türkiye'ye özellikle Amerika için geçerli ama Avrupa için de benzer şeyler söylenebilir yani biz Türkiye'ye bir yani Türkiye'ye olan ilgimizin arkasında kendi çıkarımız var. Tabii bölgesel güvenlik konuları yani Suriye, İran, Irak, Lübnan hepsi bunlar yangın yeri değil mi? Evet. Yani görece olarak istikrarlı bir ülke ve biz bunun daha da istikrarlı olmasını istiyoruz. Zira orta vade ve uzun vadede bütün bu alt üst olmuş Orta Doğu dengelerinde dev önemli işle bir işlevselliği olduğunu düşünüyoruz e, derlerdi. Şimdi bütün endişe yani bu e, ellerindeki bu kozun, bu Türkiye'nin e, bu olup bitenlerle bu sivilce e, yani bu aslında son derece basit çözümü değil mi? Vazgeçtim diyeceksin Gezi Park'ında evet. kışta yapılmasından. Bitecek yani ama bitecek gibi değil. Ama ha ama veya yeniden başlayacak falan. Ama yani böyle böyle çok ne bileyim şeydi Suriye'deki gibi bir sorun değil öyle diyelim adına dolayısıyla yani bu bu kadar basit bir meseleyi bu kadar yani çözmede bu kadar zorlanan bir hükümet ve özellikle başbakanın varlığı bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ve tabii Avrupa'nın Türkiye'ye bakışını yani Türkiye'nin istikbaline ve dolayısıyla kendilerinin Türkiye ile olan ortaklıklarının istikbaline bakışını epey biz zedelediğini söylemek mümkün. Evet, çok kritik günlerden geliyor. Konuşacağız bir süreyi maalesef bitirdik. Geçtik, biz de oradan ya. kaybettiğimizi. Yani, kazandık. <gülüyor> çok teşekkürler. Hayırlı çalışsın. günler. Görüşmek üzere. Nereye Doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Açık kastı Now, what we need to do is to speak about the uh, upheavals in Gezi Park. As far as we can see in the world, this is the first time that uh, An environmental Biz question, an ecological question, dönüşmesi. has turned into a big, massive movement. Siz uzun beri bu you have been working on these issues for long years. Have you ever witnessed mi? such an event elsewhere in the world, or is this a first? Well, thank you, first of all, for... Öncelikle here. teşekkür ederim burada bulunmama izin verdiğiniz be için, and, uh, beni davet ettiğiniz için. And, burada and bulunmak çok büyük bir um, mutluluk, özellikle question. yeni in binanızda ağırlanmak. This, uh, evet, sorduğunuz uh, soru... You had a small group of people who bu tipik were trying bir şekilde başladı. Uh, i̇nsanlar rights, kendi haklarını savunmak and, uh, için harekete was, uh, all, geçtiler ve hükümet rights, her şeyden önce all, bunları inkar etti. Görmezlikten geldi. Ondan sonra da çok şiddetli bir tepki gösterdi. Uh, ve uh, so in that sense, uh, uh, protestocuların insan haklarını uh, ihlal edici um, bir tavır içine people, girdi. Uh, Dolayısıyla bu... Uh, Birinci konu, protestocular herhalde kendilerini insan hakları savunucusu olarak ya da çevreci insan hakları savunucuları olarak görmüyorlardı herhalde. Ama yaptıkları iş buydu aslında. Ondan sonra pek çok insan onlara katıldı. Ve bence bu çok özel bir durum. Ben Gezi Park'a gittim. Oradaki dayanışma ve ülke çapında gelişen hareket gerçekten tarihi olarak gördüklerimizden çok farklı bir durum arz ediyor. Çevre konusu yurttaşların Doğu Avrupa ülkelerinde protesto yapmalarına izin verilen konulardan bir tanesiydi. Belki de tekiydi. Like we uh, Ancak burada böyle bir şey olmamıştı bildiğim kadarıyla. Uh, Yavaş yavaş gelişen hareketler oldu çevre this, konusuyla this ilgili ancak böylesine ani ve böylesine kitlesel çapta bir olay hiç olmamıştı. Evet bu açıdan e, tarihi bir başlangıç yes, yani önemli bir view, ilk can, uh, olay olduğunu see it düşünebiliriz. As a bu bizi tabi şey konusuna bir getiriyor. Birleşik bu iki to... konunun yani insan hakları konusuyla çevre, ekoloji düzenli konusunu and, uh, birlikte ele almaya getiriyor. Şimdi ilk defa bu Gezi e, olayları e, Gezi kalkışması so dolayısıyla Avru Avrupa Birliği'nde de Avrupa Parlamentosu'nda da Türkiye'nin e, şey olduğunu e, Türkiye'deki genel konuları ilk defa And, ele uh, alma uh, konusunu, ilk defa bunları duyma uh, fırsatını bulduğunu söyleyebilir. Was able to hear what was going on as regards the environment in Turkey uh, for the first time. Uh, could, could you could you repeat that? I'm sorry. I... Tekrar eder misiniz bunu lütfen? Yani. Uh, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mesela Ay For example, in the Grand Assembly, e, bir e, gece içinde çevresel etki değerlendirme night, konusundan muaf tutulan is Kanal İstanbul e, Üçüncü Köprü, Üçüncü Havalimanı Kanal İstanbul, the third bridge, nükleer santraller plants, e, emek sinemasının yıkılması emek theater, e, İnönü stadının e, değiştirilmesi yıkılması the, the site, e, atatürk kültür merkezinin e, yıkılıp yeniden yapılması center ve, And its reconstruction. ve Tarlabaşı gibi başka And tarlabaşı projeler var. Projects. Bunlar e, tamamen, well. e, bir, bir de ayrıca da işte doğal e, varlıklar And ve sit alanları da var. which come into play in this framework. Böylece Türkiye'nin yeni hükümetinin, AKP hükümetinin, so, AKP doğrusu, büyük bir çevre ekoloji saldırısı gerçekleştirme ve bunu denetimden kaçırmak istediği söylenebilir. Ve belki de ilk defa olarak birkaç ağaçla başlayan gezi e, hareketi direnişi the, uh, bütün bunları buna karşı da bir tepki içeriyor perhaps, uh, sort of well. ne düşünüyorsunuz bu konuda you have What you're describing sounds like a systematic evet, sizin anlattığınız disregard şey sistemli bir şekilde only, um, sadece, sadece çevreye değil, aynı zamanda And, uh, hukuk devletine de bir saygısızlığı ifade ediyor. Ve bu bir ülkenin very yurttaşlarının uh, çok tepkili bir şekilde buna United cevap verdikleri ilk olay değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yurttaşlar um, dava açabilir mesela. Ya şirketler ya da hükümet bu şekilde davrandığı um, zaman dava um, açabilir yurttaşlar. Ama anladığım kadarıyla burada uh, avukatlar bile tutuklanabiliyor. With, with, um, bu da tabii ki... To, uh, try to fight back in court. herhangi bir hukuk yoluyla um, mücadele so etme yolunu you, kapıyor. If, if, if Dolayısıyla as well as do, ben tabii durumu sizin But kadar iyi bilmiyorum ama like, uh, anlattığınız kadarıyla Uh, the, the local population's interest, Hem yerel uh, the different nüfusun değişik konulardaki bridge, the çıkarlarına saygısızlık, uh, ki kültür merkezi var, uh, emek sineması var, park now, uh, var. Bunun uh, içinde birçok bir şey var ve bunlar insanları kaygıya sürüklüyor. Right to Toplantı right. Hakkıyla ilgili uh, to, yasaklamalar, uh, well sınırlama. To, e, bu da to to insanları opinion, kaygıya sevk ediyor known. çünkü it, aksi takdirde yurttaşlar nasıl görüşlerini ifade edebilecekler? One sees this kind of pattern where there's, where there's a, a, a right, right, uh, right to right to, culture, uh, right to uh, hayat hakkı, combined with ...çevreden yararlanma hakkı gibi to bilgi edinme hakkı, oneself, kendini to, ifade etme hakkı, to assemble, a, toplanma hakkı gibi that, that, uh, to so that, bu uh, that haklar. Bu haklar kısıtlandığında halklar, it's, it's insanlar kaygıya düşüyorlar. By saying, This is really a very Dolayısıyla bu gerçekten mm -hmm. e, tamamen kendine özgü demesek bile belki de çok... Değişik bir durum. Evet bu durumda tabi yani bir yes, yazarında da Pelin Cengiz'in programcımız olan da aynı zamanda Bilin bir Cengiz, a and who's also a for our radio, yazmış olduğu gibi article, bu müştereken korunması gereken alanların the, uh, devlet eliyle özel mülk haline getirilmesi The of the ve böylece de işte doğal varlıkların And talanıyla in manner, inşaat ve betonlaşma üzerine kurulu yeni bir kalkınmacı ekonomi modeli eklenmiş oldu. Ve bu bu şeyi de eklendiği zaman yani çok Tepeden, e, and when you bir gücün add to this a very authoritarian way of işin içine intruding dışı, in such events, o zaman bunun the uh, lawlessness becomes even more appalling. Hukuk and uh, as you said, this has to do with the rule of law and uh, is herhalde. threatening the base of democracy itself and is opening up this debate So what would you say about this? Bunātni darsinis <laughs> Politikacılar genellikle biraz New oluyorlar. Aslında çevre, toplumun alt yapısıdır. Aslında çevre, toplumun alt yapısıdır. Aslında çevre, toplumun alt yapısıdır. Aslında çevre, toplumun alt yapısıdır. Aslında çevre, toplumun Yurt um, dışında really ve yurt içinde bu konuda kendilerini gösterebilecekleri bir alan ama maalesef kendi kendilerini yenilgiye um, düşürebilecek bir alan aynı zamanda yurt dışından bakıldığında aslında there, there bu olayın that, medya tarafından ne One kadar is, kötü ele sure alındığı, ele alınmadığı, yani insanlar bilgi sahibi olamıyorlar. Burada bazı insanların bana söylediğine göre pek çok ana akım medya kuruluşu başlangıçta birkaç gün boyunca protestolardan bahsetmemiş bile. Tabii insanlar ne olup bittiğini anlayamazlar eğer bu tür haber alma imkanları olmasa. Ayrıca um, yurt dışındaki e, haberlerde de çok eksikler vardı the, the coverage, bence. Uh, Genellikle yansıtılan haberler Gerçekten protestocuların ne istediğini kim olduğunu tam yansıtmıyordu. Onlarla doğrudan yapılmış görüşmeler yoktu. Bunun sebebi nedir bilmiyorum tabii ama 18, 18 85 polis <gülüyor> and, you know, yaralandı ve 85 polis gösterici um, and, uh, yaralandı it, it gibi haberler çıkıyordu. Tabii bu uh, haberi kim verdiyse really uh, gerçekten ne uh, olup bittiğini izlemeyen uh, birisiymiş. Çünkü hastanelere gitseydi çok farklı bir durumla karşılaşacağı aşikar. Ve bu sadece uh, Türkiye için söz konusu değil, uh, uh, uh, yurt dışında uh, da medyanın uh, uh, notu uh, çok düşük, uh, bu, uh, düşük uh, bu açıdan. Uh, uh, Uh, then numbers like Eğer haber economic verecekseniz numbers are going to have more, more impact. sayılar tabii daha etkili oluyor. Um, uh, hem içeride hem dışarıda yani mesela yurt içi, gayri safi hasıla really gibi konularda well, we're, we're verilen rakamlar. Oysa şu kadar ağaç kaybediyoruz, şehirde nefes alacak yer kalmayacak gibi şeyler... The, Pek haber niteliği taşımıyor. Yerel um, etkisi olduğu düşünülen, önemsenmeyen um, bir haber there olarak kalıyor. There, the e, mesela hatırlıyorum people, and and e, bir um, e, and, and ağaç sayma ağaç imkanı var ve to ne to olup bittiğini way, çevresel uh, olarak a, izleyebiliyorlar. Ve bir uh, well, we müteahhit ben anything, şu kadar ağaç kesmedim well, dediği zaman işte buyurun uydu resimleri diyorlar. Like Bilmiyorum that, İstanbul'da böyle bir şey var mı ama to, uh, böyle de bir şey düşünülebilir herhalde. Be I şey have another question and I think John also has a question. Edesem, şey But soyun, if you allow me uh, just to connect with what has been said. E, bu, uh, Now in Turkey, konu, İlk defa two kamusal issues gündemin tam özüne to the oturmuş durumda. In the, uh, Bir tanesi agenda. ekoloji meselesi hiçbir is, zaman uh, bu kadar geniş çaplı olarak ecology konu olmamıştı. İkincisi de Secondly, e, demokrasi talebi. The demand yani, for democracy, for the kendi rule of law, saygı, for the duyması, right to life and the respect to lifestyles, communication, Right. And Türkiye'de as you just de, very rightly said, övmek gibi ama açık I don't want ve to Biyanet be boastful, but uh, there are a few dışında, media networks like Bionet and uh, Açık Radio. Da işte and you ve have Democracy Now and Common Dreams Abroad. Bir işçi ya da okur desteğiyle çalışan and, uh, kuruluşlar dışında, fırında kaldı uh, ama demokrasi uh, talebi uh, ve ekolojik e, But, içinde yaşanabilir adam gibi bir insan gibi bir gezegen they're ve upholding a planet bir, uh, which will be livable for future generations is uh, uh, uh, primary concern which is now beginning to become widespread and yani shared. Yakında, and uh, or, bir global in power shift a very near future there will be a power shift uh, meeting organized by 350.org in Türkiye ve uh, genç there will şey, be around uh, a thousand uh, environmentalists uh, coming to work in Istanbul in workshops and conferences 29 and, uh, uh, the 29th uh, uh, of September there Bütün will be a big rally in Kadıköy yeni bir for that perhaps all of this goes show how Turkey is taking its nasıl place nasıl in a new world how does this Look to you. I certainly agree that the, that the attention to the ecology and the environment Kesinlikle, is increasing I think in Turkey as well as abroad. Artını, as I said earlier, de, the crucial fact is, is to understand that doğru, the environment is the Önemlular infrastructure society. Anlamak. Çevre toplumun altyapısıdır ve bu ekosistemler bize bedava olarak sunulmakta ama toplumun doğru işlemesi içinde, tek tek bireylerin kendi hayat tarzlarını ve ifadelerini sürdürebilmeleri için de zorunlu bir koşul. Buradaki bir başarı öyküsü ki Açık Radyo'da bunun bir parçası insan hakları ve çevre konusunun el ele alınması. Geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler'de bu ilişkinin önemi üzerinde duruldu ve bir bağımsız uzmanlar grubu oluşturuldu Birleşmiş Milletler'de. Dolayısıyla çevre, demokrasi ve insan hakları aslında doğal bir ilişki içindeler ve dünya çapında bu böyle. Türkiye çok ilginç. Tarihi olarak baktığımızda burası insanlığın bir kesişme noktası, noktası diyebiliriz tarihi açıdan. That, um, ancak are, are dünyadaki 34 önemli biyolojik e, temel right noktadan 3'ü Türkiye'de so in, in ve bu üçü de tehlike altında. Dolayısıyla view, ekolojik bir açıdan bakıldığında Türkiye çok kaygı verici bir and durumda arz ediyor. Um, the, the, the, um, Demokrasiye odaklanma, insan haklarına odaklanma, ifade to özgürlüğü sort of toplanma, özgürlüğüne odaklanma with, uh, gibi konular kesinlikle um, so insanların fiziksel çevresiyle de el ele giden bir be şey. Ben 350.org toplantısını duymamıştım. Ben o hafta Miami Üniversitesi'nde insan hakları ve çevre uh, hakları, Event. konusunda and ders um, veriyor olacağım ama uh, söylediğiniz kadarıyla anladığımdan you know, çok önemli bir olay olacak uh, bu ve umarım bu olay vesilesiyle herhangi bir müdahale görmeden çalışmalarını sürdürebilirler. Evet, Can bir soru soracağım. Can has a question. Gezi Parkı eylemleriyle beraber yeni toplumsal aktörün. We see emerging a new social actor on the political scene. Daha önce temas Before, you had people, these people were people who had never in fact been involved in politics. Ve de aynı And they were young. Some people called them briganders. E, onlara, e, Some of them called them diyor. marginals. E, bir genç nüfus They var ama are referred to in different manners, ama this young population. But as far as we know, these are people we had not seen before in the streets. Sizin bu oldu mu, siz bu did you have ne the occasion to see these people or did you talk to these people? What are your experiences? Çapulcuyum. <gülüyor> uh, I'm sure I mispronounced that, but. Um, Belki yanlış söylemişimdir ama. You understand the. Anladınız. Uh, Duyguları anladınız. Ben dün Gezi parka gittim impressed. ve çok etkilendim. Before, it is, it is Daha önce siyasete in, in karışmışlar mı bilemem tabii ama. Um, bunların çok farklı bir yönü var. Tabii e, daha önce e, bir Occupy hareketi oldu New York'ta Ama Gezi Park'taki gibi bir örgütlenme olmadı orada. Yani o kadar etkileyici ki insanların çöp toplamak için örgütlendiklerini görüyorsunuz, temizlik için. Yani temel talepler var bir yandan. Ki bunlar çok anlamlı. Yani park olduğu gibi kalksın, kalsın, e, insan hakları, ihlalleri yapanlar cezalansın. Dolayısıyla burada daha öncekilere kıyasla, mesela Occupy hareketine kıyasla çok farklı bir sosyal örgütlenme var orada. Ayrıca mizahın kullanımı ve yaratıcılık. Parktaki insanların mizahı ve yaratıcılığı gerçekten harika. Ve bunun gerçekten farklı bir sosyal hareket olacağını umuyorum. Bakacağız, göreceğiz hükümet bu insanlara nasıl davranacak. Bunların devam etmesine izin verilirse ve... This organization and this energy bu and örgütlenmeyi, this positive bu enerjiyi, bu pozitif yaklaşımı I, korumalarına very, very, very izin verilirse gerçekten very, çok uh, umutlandırıcı uh, olarak, olarak I mean, it, görüyorum it, it, it really geleceği. And, and gerçekten çok ilginç ve önemli bir gelişme bu. Evet, son kalan vaktimizde son bir yes, soru ben de time, size. E, şimdi son dediğiniz bizzat görmüşsünüz gezi so parkından ve etkilenmişsiniz. yourself what Gezi Park is about and you've been very much influenced by Dün akşam by akşam üzeri başbakan... E, bir Night, e, the Prime Minister saat bu, said bu işi that uh, this uh, ve thing İçişleri would come to an end in 24 hours and uh, that söyledi. he had instructed the Minister of the Interior to do what bu, is necessary ve, for that. And uh, the security forces söyledi. will act differently as compared to before, daha he said, meaning they would be more violent. Şimdi e, bu dediğini gerçekleştirse, yani buna karşılık şunu söyleyeyim, e, buna no, karşılık say, uh, e, oradaki toplanan this, insanlar e, buna izin vermediler böyle bir bastırmaya, uh, there, kalabalık ve uh, neşeli, not, uh, coşkulu bir topluluk olarak devam this, ettiler. Ama diyelim ki bastırdılar, attılar uh, hepsini ve uh, sizin de dediğiniz gibi Gezi Parkı'nı e, bariyerlerle kapattılar. Kamusal uh, bir alanı uh, kamudan uzak tutmaya karar verdiler. Böyle bir karar. Uh, e, sizce bu uh, sürdürülebilir mi? Bir, yani, yoksa benim or, e, söylediğim, e, benim düşündüğüm gibi, e, hepimizin burada düşündüğü gibi yani or, pek çok uh, insanın As uh, most of gibi, us think, için artık would you say yani that uh, it's too late for that, that the Gezi movement is already a Ve sonuç, gezi popular ne movement olsun, and whatever its outcome may be, Turkey is ezi, a new, kademedeki seviyeye çıkmış bir ülkesi, is, now at a new stage of its existence. bildiğiniz gibi ben Türk değilim dolayısıyla e, bu konuda söyleyeceklerim çok alçak gönüllü olabilir ancak sizin gibi konuşma yetkisine de sahip here, değilim ancak burada bir halk hareketi olduğu ortada ne olursa olsun önümüzdeki iki gün içerisinde gizi hareketini silmesi mümkün değil um, diye düşünüyorum Tabii ümit şu Başbakan ya da hükümet bu sorunu çözmenin kısa bir süre içinde çözmenin değişik şekilleri var. Biri şiddet kullanarak, diğeri de halkın meşru taleplerini görerek, duyarak ve bunu daha geniş bir toplumsal perspektif içinde ele alarak çözmek. Bence bundan ümidi kesmemeliyiz. The supporters of the present government are Umarım hükümetin destekçileri şiddetin sadece not, şiddet üreteceğini anlatıyordur hükümete ve bunun yararlı bir yaklaşım olmayacağını uh, söylüyorlardır. Like of, of it's, it's, Bu protestoculara benzer bir prospect, durumda kendimde bulunduğum için uh, bunu söyleyebilirim. That, uh, uh, provokatörlerin, hükümetin seferber ettiği provokatörlerin Sahte bir that, protestocu saldırısı gibi bir şeyi e, kışkırtmaları e, mümkündür. E, muhakkak e, ki e, protestocuların e, buna e, çok dikkatli ve uyanık davranması e, lazım. E, şimdiye kadar gerçekten çok büyük cesaret e, ve sabır gösterdiler. Eminim bunu da sürdüreceklerdir. Professor Daniel McGraw, çok Professor ederiz. Daniel MacRoh, we'd like to thank you very much. tarihi günlerin içinde. We are really uh, living through historic days, and duyduk. we were very happy to have you with us during these days. Bitiriyoruz o zaman. Yes, I think we're wrapping up now. Bize bu çeviriyi yapan Nur da çok teşekkür And we'd like to thank Nur Deriş for this simultaneous interpretation. Sizi her zaman uh, buraya bekleriz. And uh, size our mics are open to you at all times. You're welcome here whenever you wish. Evet, bitiriyoruz programı. Yes, Açık we're wrapping programını. up. programını. Ve şimdi Marvin Gaye'den What's Going On? Dinleyeceğiz. Ne olur? Belki bize anlatacaktır. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Mother, hey, hey, hey. hey, hey, mother, there's too many of you to cry.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 War is not the answer For only love can Hurt hate You You're know We've got to find a way To bring, bring some love And here's the day oh. Picket lights so And picket signs so Don't punish me so With brutality so Talk to me So you can see Everybody things we're wrong, oh, but judge Simply our Oh, you know we Drink some understanding here today. Oh, oh, oh, pick it and pick it Birth brutality. Come on, talk to me. You can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh, right, right, right on, right on. Right on. Right on. yeah yeah yeah de casta.